Ya la la la ve ve ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi Değerli Müslümanlar mescitler Allah içindir hiç şüphesiz ki insanoğlu geçmişten günümüze Allah ile olan bağlantısını daha da kuvvetlendirmek için içerisinde Allah'ı anabileceği, Allah için secde edip, Allah için ruku edebileceği, namaz kılıp dua edebileceği, hiçbir şeyin Allah'a şirh koşulmadığı, yalnızca Allah'ın emirlerinin ve yasaklarının üstün tutulduğu mescitler bina etmişlerdir. Mescitler Allah'ın birlendiği, dinin öğrenildiği, Müslümanlar için hayatı önem taşıyan merkezlerdir. Bu sebepten dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret eder etmez her şeylerden önce. Hatta kendisine ev temin etmeden önce mescid için yer belirlemiştir ve Müslümanların ilk mescidi olan Küba Mescidini inşa etmiştir değerli Müslümanlar tarihin hiçbir devresinde Müslümanlar mescidsiz kalmamışlardır. İşte insan oğlunun ilk mescidi olan Kabe Adem Aleyhisselam'ın inşa etmesinden sonra İbrahim Aleyhisselam tarafından bizzat Allah'ın emri ile yeniden inşa edilmiştir. Allahü Teala şöyle buyurmaktadır. İbali ibrahime me el Beyti Allah tuştuk bir şeye vatahhir Beyti if valqamine var Ru sucudu. biz İbrahim'e bana hiçbir şey ortak koşma. Evimi tavaf edenler, namaz kılanlar, ruku ve secde edenler için temizle diye Kabe'nin yerini belirlemiştik. Mesciddur Nevevi gibi, Kubbetu Sahra gibi, Mescidül Emevi gibi, Ayasofya gibi, Sultan Ahmet gibi. Müslümanların yeryüzüne hakim olduğu dönemlerde gücün ve izzetin bir temsilcisi olarak inşa edilen bu mescitler maalesef ya doğrudan ya da dolaylı olarak günümüzde işgal edilmiştir. Doğrudan işgal edilmiştir çünkü Beytil Makdis ve Kubbetu Sahra, Yahudi işgali altındadır. Ve Ayasofya müze olmuştur. Dolaylı olarak işgal altındadır. Çünkü imamları Yahudi ve Hristiyanların çıkarlarına hizmet eden mürtet hükkamlar tarafından atanmaktadır. Rabbim sen Müslümanları izzetli ve güçlü dönemlerine geri döndür. Mescitlerimize habis ellerden kurtarmayı bizlere nasip öyle. Allah-u Teala kitabı keriminde şöyle buyurmaktadır. وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا Şüphesiz mescitler Allah'ındır. O halde Allah ile birlikte hiç kimseye kulluk etmeyin. Değerli Müslümanlar, bina edilen evlerde Allah subhanu ve teala birleniyor ve hiçbir şey ona eş tutulmuyor ise, Allah için namaz ikame ediliyor ise, Allah için ruku ediliyor, secde yapılıyor ise ve Allah'tan başka hiç kimse için dua edilmiyor ise işte o evler Allah'ın evleridir. Ve bunlar Allah'a iman edenlerin şiarlarıdır. Nitekim allah Teala kitab-ı keriminde şöyle buyurmaktadır. İnnam yağmur masajda Allah'ı, man âman bilâh ve al-yom el-akhir ve aqam al ve aat al ve lâm yixşa illa Allah, fâgasa ulâik ayyikonu min al-muhtedin. mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dost doğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Değerli Müslümanlar mescitler Müslümanlar için manevi bir kaledir. Bu kale öyle bir kaledir ki içerisine fıskın fucurun, yalanın ve yalancı şahitliğin asla giremediği, kişinin dünyevi şahvetlerden, ihtiraslardan, şu dünya hayatının aldatmacasından korunduğu bir kaledir. Kardeşler Mescitler Müslümanlar için buluşma merkezleridir. Nasıl ki Allah subhanehu ve teala yılda bir kere dünya Müslümanları için Kabe'yi buluşma yeri yaptıysa muhtelif yerlerde imar edilen mescitleri de beş vakit namaz ile cuma namazları ve bayram namazları ile Müslümanlar için buluşma yeri yapmıştır. Kardeşler, mescitler Müslümanlar arasında İman kardeşliğinin pekiştiği yerlerdir. O halde kardeşler Allah için imar edilen şu mescitleri bir fırsat bilin. Onlardan istifade edin. Özellikle Müslümanların mescitlerden uzak kaldığı, mescitlerin Müslümanların hayatındaki yeri ve öneminin unutulduğu din kardeşi ile kişinin din kardeşi ile mescitlerde yapacağı İslami sohbetten aldığı hazın damaklardan silindiği ve maalesef camilerin ifsada uğradığı siyasi partilerin seçim ofisi haline geldi. İmamların namaz kıldırma memurlarına dönüştürüldüğü ve el birliği ile Hakkı gizledikleri şu zamanda muvahitler tarafından imar edilen bu mescitlerin değerlerini bilin. Allah Teala şöyle buyurmaktadır: "Le mescidun ussi ala takva min awwal yevmin ahakku an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbun ayyatahhuru vallahu yuhibbul mutetahirin." İlk günden temeli takva üzerine kurulan mescit İçinde namaz kılmanı elbette daha layıktır. Orada temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da tertemiz olanları sever. Rabbimiz sen bizleri o adamlardan eyle. Ve şu mescitlerimizi de takva mescitlerinden kıl. Unutmayın ki kardeşler mescitleri Allah'tan başkasından korkmayanlar imar ederler. O halde mescitlere gelin. Hakkı ayakta tutun. Bu mescitler ile sizler de hayatınızı imar edin. Çoluğunuzu çocuğunuzu, eşinizi dostunuzu ve bilhassa kendinizi bu mescitlerden mahrum bırakmayın. Yeniden mescitlerimizde tevhidi bir nesil yetiştirelim. Unutmayın ki hiçbir gölgenin olmadığı bir anda Rahman'ın arşının gölgesi ile gölgelenecek 7 kişiden bir tanesi de Kalbi mescitlere bağlı olan adamdır. O adam ki orada Allah'ı birler, namazı ikame eder. O adam ki orada öğreneceği ilim ile amel etmeyi bir başkasına davet edeceği anı bekler. Rabbim sen bizleri o adamlardan kıl. Hutbevi İbrahim Aleyhisselam ve oğlu İsmail Aleyhisselam'ın şu duası ile bitirmek istiyorum. Onlar ki Rablerine Kabe'yi inşa ederken şöyle seslenmişlerdi. Ve iz yerfau İbrahimul kavâ'ide minel beyti ve İsmail. Rabbena takabbal minna inneke entes semiul alim. Hani İsmail, hani İbrahim İsmail ile birlikte Kabe'nin temellerini yükseltirken ey Rabbimiz Bizden kabul buyur şüphesiz sen hakkıyla işitensin hakkıyla bilensin diyorlardı Ey Rabbimiz bizden kabul buyur şüphesiz sen hakkıyla bilensin hakkıyla işitensin ve ahire davana hada alhamdülillahi rabbil alamin